İki Kız Birinci Kız, Zübeyde Beş Kardeşlik Biz İki köpeğe bakarak, bunlar öz ablalarım benim, diğerlerini kastederek, onlarsa üvey kardeşlerim. Babam ölümüne ramak kalı her birimize biner altın olmak üzere toplam beş bin altın bırakmıştı. Öldükten sonra, üvey kardeşlerim kendi annelerinin yanına taşınırken, biz üç kardeş baba ocağında kaldık. Kendi yağımızda kavruluyor, ihtiyaçlarımızı kendimiz görüyorduk. Dört beş yıl bu durum böyle devam etti. Sonra ablalarım altınlarına göz diken yakışıklı iki adama aldanarak onlarla evlenince tek başıma kaldım. Kocaları olacak ayak takımına uyup bir iş bahanesiyle ülke dışına çıktılar. Çok sürmedi, bir ay sonra geri geldiler. Acınacak haldeydiler. Üstleri başları perişan, gönülleri gamlıydı. Sordum, kocalarının iflas ettiğini, kendilerini boşayıp orada kaldığını söyleyince içim açıdı. Onları ilkin hamama götürüp güzelce yıkadım, ardından çarşı pazar dolaşıp süslü püslü giysiler aldıktan sonra evimde ağırladım. Kendi paylarına düşeni akılsızca çarçur etmişlerdi. Gönlüm el vermedi, sıradan küçük bir dükkanım vardı, orada misk... Raiha, ıtır gibi güzel kokularla çiçek satardım. Ya nasip deyip onları işime ortak ettim. Bir zaman sonra işlerim daha da büyüdü. Dükkan bize dar geldi, daha geniş ve havadar bir yer satın aldım. İşleri burada devam ettirdik. Kazancımız her geçen gün kat be kat artıyordu. Eskinin müreffeh, konforlu günlerine tekrar kavuşmuş, gül gibi geçinmeye başlamıştık. Aradan bir yıl geçince kardeşlerim bekar yaşamak istemediklerini, bir ev ve aile sahibi olmak istediklerini söyledi. Eski kocalarını anımsatıp itiraz ettim. Ne ki koymuşlardı kafalarına bir kez. Ne dediysem, ne ettiysem de vazgeçiremedim. Ne kabullenmek zorunda kaldım. Bir hafta sonra da kendi paylarına düşeni alarak tekrar ayrıldılar baba ocağından. Evlendiler. İnsan bir delikten iki kez ısırılmaz diye düşünerek kendimi avutup işlerimle meşgul olmaya başlamıştım. Böylece bir yıl daha geçti aradan bir sabah çarşıda dilenen perçemli iki kadın gördüm. Merak ettim yanlarına yaklaştım, tanıyamadım ilkin. Başlarından geçenleri anlatıp dilenirken onların ablalarım olduğunu anlamıştım. Buruk bir eda ile gülümseyip baktım yüzlerine. Her ne kadar ders olsun için onları orada bırakmayı aklımdan geçirdimse de, Sonuçta aynı kandan candan ablalarımdı. Onları tekrar hamama götürüp çarşıda giyindirdim, evimde ağırlayıp işlerime ortak ettim. Sütten ağızları yanıp yoğurdu üfleyerek yediklerinden dolayı üç dört ay gıkları hiç çıkmadı. Beşinci ay başladılar yine, burada çok sıkıldık, ticaretimizi başka ülkelerde yapalım artık diye tutturdular. Bu kez koca aramaktansa beni de yanlarında götürmek istediklerini ısrarla söylediler. Bir ay boyunca bunun mücadelesine giriştik. Baktım dillerinden kurtulamayacağım. Peki öyle olsun deyip kabul etmek zorunda kaldım. Elimde altı bin altın vardı, ne olur ne olmaz diyerek yarısını bir toprağa göndüm. Kalanıyla satmak için değerli eşyalar, mallar aldım. Bir gemi kiralayıp çıktık yola. Kaptanla birlikte beş köle daha vardı gemide. Yurdumuzdan ayrılalı bir ay olmuştu. Basri'ye ulaşmaktı niyetimiz. Bir sabah öyle bir fırtına koptu ki, Göz gözü görmez oldu. Dalgalarla boğuşurken kaybettik yolumuzu. On gün kadar bilmediğimiz denizde seyrettik. Bir sabah direğe çıkan tayfa kıyı göründü diye ünledi. Çok sevinmiştik. Derhal rotamızı kıyıya çevirdik. Üç dört saat sonra karaya çıktığımızda buranın bir sahil şehri olduğunu fark edince afalladık. Şaşkınca kaptan burası neresi dedim. Daha önce ne kat ettiğimiz denizi ne de bu şehri gördüğünü söyledi. Ardından emniyette olmamız için şimdilik gemide kalmamız gerektiğini tavsiye edip, tayfalarıyla birlikte kendisi keşfe çıktı. Döndüğünde yüzü sapsarı kesilmişti. Hayırdır diye sordum. Eğer lanetli bir şehir görmek istiyorsanız, dedi, gidip kendi gözlerinizle görünüz. Çok şaşırmıştık. İndik karaya. Şehrin heybetli kapısından girer girmez, bir de ne görelim? Çocuklar, kadınlar, adamlar, yaşlılar, alışveriş yapanlar, oturanlar, elleri havada asılı kalanlar, koşar halde ayakları açık duranlar, kısası yedisinden yetmişine kim varsa hepsi taş kesilmişti. Çarşıdaki mallar, dükkanlardaki eşyalar, kuyumculardaki altınlar sahipsizdi. Gözlerini hırs bürüyen ablalarım, bu tuhaf durumdan istifade etmek için sağa sola koşuşturmaya başlayıp, Ellerine geçirdikleri altın, gümüş, elmas gibi değerli mücevherleri torbalarına doldurmaya başlamışlardı. Bense merak içindeydim. Ne mal, ne para, ne mücevher. Hiçbiri umurumda değildi. Bilakis işin aslını, aslarını öğrenme tutkusuyla yürümeye başladım. Gördüklerim karşısında epey afalladımsa da, her şeye rağmen yürümeye devam ettim. Nihayet bir saray çıktı karşıma. Görkemli kapısından girdim. Devasa avlusuna vardım. Altın taslar, gümüş tepsiler, billur kadehler, tunçtan kadehlerle süslenmişti avlu. Ortasında yine altın bezekli, gümüş işlemeli somaki mermerden bir havuz duruyordu. Havuzun ortasında da çeşit çeşit mücevherle süslenmiş fıskiyeden su akıyordu. Duvarları minyatürlerle bezeli, tabanı sırça zerrindi. Kapısı yarı aralık bir odaya girdim sonra. Burada tanık olduğum manzara karşısında şaşkınlığım büsbütün arttı. Taş kesilmiş bir sürü beden. Tahtında oturan şah. Hemen yanı başında ayakta dikili vezir. Sağlı sollu onların yanına serpili bir dizi elçi. Tahtın arkasında kılıçları ellerinde on muhafız. Karşı tarafta diz çökmüş halde, El pencede divan duran Güzel giyimli bir sürü insan Hepsi de Hepsi de baştan ayağa taş kesilmişlerdi Heykellerden farksız bu insanları Geçip dar bir koridora girdim Dehliz boyunca ilerleyip Yedi basamaklı merdivenden indim Özel bir bölmeye rastladım Acaba burada ne var ne yok Diye söyledip Perdeyi çektiğimde Neredeyse havsala yitirecektim Şahın karısı Ardında hadım ağası, yanlarında yirmi kadar köle, onlar da taş kesilmiş vaziyetteydiler. O sırada bölme gerisinden sızan ışığı fark edip, bu kez oraya doğru yöneldim. Küçük bir odadan geliyordu ışık. Yavaşça yürüyüp kapıyı araladım. Orta yerde bir masa belirdi. Masanın üzerinde yumurta büyüklüğünde bir firuze. Meğer esrarengiz ışığın kaynağı buymuş. Derken bir ses duymayayım mı? Kadifemsi, pürüzsüz, içten ve naif. Merakım tavan yapmıştı. Korkuyla karışık, şaşkınlığımı usulca içime atıp, her ne pahasına olursa olsun yürüyeceğim diye kendime cesaret verdim. O cesaretle sesin geldiği tarafa doğru ilerledim. Aklım karmaşık düşünceler, kalbim sarmaşık duygular içindeydi. Birden kesildi ses. Sırra kadem basıp, sanki göğe ağdı. Vakit aylı geç olmuştu, geriye dönmek istedimse de çıkar yolun geceyi burada geçirmek olduğunu anlamıştım. Hemen bir kenara kıvrılıp, üzerime bir örtü çekerek uykuya daldım. Sabaha yakın o ses bir daha yükseldi. Uykum hafifti, ayağı fırlayıp hemen düştüm peşine. Diner, biter, gider diye korktuğumdan bu sefer aceleyle davranıyordum. Allah'tan korkularım gerçekleşmedi ve sese iyice kulak kabartıp nihayet sahibini buldum. Küçümen bir odada, genç bir adam, yerde bağdaş kurmuş, davudi sesiyle Kur'an okuyordu. Sesi o derece yanık ve o kadar etkileyiciydi ki, aklımı başımdan aldı. Çıt çıkarmadan bir köşeye geçtim. perçemi yüzüme çekip, beni büyüleyen sese kulak verdim. Kutsal kitabı okuyup bitirince saygıyla kapadı cildini. Hafifçe doğrulup yukarı rafa kaldırdı, Beni gördü, sakince selam verdi, Aldım misliyle karşılık verdim. Konuşurken gayet sakindi. Hoş geldiniz dedi. Geldiğinizi bilseydim sizi karşılardım. Nezaketi, inceliği, soylu bir kimse olduğuna işaretti. İkimiz de aynı anda soruşmayalım mı? O bana kim olduğumu ve nereden geldiğimi, bense ona kim olduğumu ve buradakilerin neden taş kesildiğini sorduk. İkimiz de gülüştük. Konuk olduğum için önce ben başladım söze iki ablamla beraber uzak bir ülkeden geldiğimizi, uzun bir deniz yolculuğu yaptığımızı, amacımızın Basra'ya varıp orada ticaret yapmak olduğunu, ablalarımın şehirdeki malları toplamakla meşgul olduğunu söyledim. Sıra ona gelmişti, kibar bir dille konuşarak, babasının şah olduğunu, ülkesinin başına ilahi bir musibetin çattığını bu yüzden herkesin taşa döndüğünü anlattı. Tam ya siz diyecektim ki gerek kalmadı. Babam da dahil bu ülkedeki herkes ateşperestti. Beni Müslüman bir kadın büyüttü. Onun sayesinde hak dine girdim, inceliklerini öğrendim. Bakıcım benden dinimi saklamamı istemişti. Kendisi de yıllarca böyle yapmıştı. Tıpkı Firavun Sarayı'nda yetişen Musa timsali. Her sene bitimi, gayipten gelen bir ses, ateşe tapmaktan vazgeçmemizi, yalnız ve yalnız bir ve tek olan Yüce Allah'a kulluk etmemizi söyleyip gidiyordu. Bu böyle tam yedi yıl devam etti. Her seferinde babam, kah yılgınlığa, kah korkuya düşen halkını daha da azdırıp küstahça ateşe tapınmamızı emretti. Ben içten içe Allah'a dua ediyor, kulluğumu yerine getiriyor ve her namaz sonrası Babamın ıslah olması için ona yakarıyordum. Bir sabah gökte kapkara bulutlar belirdi. Bulutlar bir uçtan bir uca tüm şehri istila etti. İki hafta boyunca hiç ışık görmedi ülkem. 15. günün sabahı musibet gerçekleşmiş, herkes taşa çevrilmişti. Gördüğün gibi bir tek ben kurtulabildim bu felaketten. Hem yakışıklı ve hem kibar, hem akıllı ve hem dindar. Burada uzun süre yalnız kaldığından sıkılmış olabileceğini düşünüp, seni Bağda'da evime davet ediyorum dedim titrek bir dille, ses çıkarmadı ilkin, bakışları yere düştü. O an içime bir ateş düştü. Can kuşum gönül kafesindeydi. Ona içten içe vurulmuştum. Yanaklarımdaki allığı gizlemenin telaşıyla, ellerimle perçememi sımsıkı tutarak, Kendisiyle evlenmek istediğimi söyledim bu defa. Yine çıkmadı sesi. Bunun üzerine türlü türlü dil döktüm, samimi olduğumu, kendisine vurulduğumu açıkça itiraf ettim, en sonunda güç bela ikna edebildim. Gün henüz ağrıyordu, izin istedi, ayağa kalktı, havuzun başına geçti, abdest alıp ikişerli olmak üzere dört rekat namaz kıldı. Duasını bitirdikten sonra yanıma döndü. Bu zaman içinde gizlice ne yaptığını izlemiştim. Çaktırmadım. Beraber hazine odasına geçtik. Oradan bazı şeyler aldıktan sonra sarayın dışına çıktık. Ablaların beni gördüklerinde çok sevindiler, beni çok merak ettiklerini, gece boyunca gemiye mücevher ve değerli eşyalar taşıdıklarını söylediler. Yanımdaki gençle tanıştırdım onları. Başından geçenleri anlatınca onlar da bu işe hayret ettiler. İbretli gözlerle taş kesilen şehri seyrettik bir süre. Sonra hep beraber gemiye bindik. Kaptanla tayfaların keyfi tıkırındaydı. Yola çıktık. Bütün gün gönüllerince eğlendiler. Akşama doğru odalarımıza çekilmiştik. Ablalarıma bu gençle evlenmek istediğimi söyleyince karşı çıktılar. Neden diye sordum. Başlarından hem de iki kez geçen tatsız tecrübeyi bahane ettiler. Oysa içten içe kıskanıyorlarmış beni. Anlamadım tabii ben. Hem nasıl anlayabilirdim? Kalpten geçenleri yalnız o bilir. Varımı yoğumu, bütün servetimi teklif ettim onlara. Tek bu şehzadeyle evlenip yuva kurmakta kararlı olduğumu ifade ettim. Göz göze geldiler, uykumuz geldi deyip kestirip attıktan sonra yatıya çekildiler. Gece oldu. Uzaktan Basra'nın ışıkları beliriyordu. Sabahleyin varacaktık sahile. Mutlu, huzurlu bir şekilde girdim yatağa. Tatlı düşlerin hayalini kurarak gözlerimi kapadım. Gecenin ilerleyen saatlerinde meğer hınzırca planlar kurmuş ablalarım. Beni ve sevgilimi uykuda yakalayıp gemiden attılar. Sevdiğim genç gözlerimin önünde boğuldu. Bense can havliyle önümde yüzen tahta parçasına tutundum. Saatlerce dalgalarla boğuşup nihayet karaya çıktım. Sırılsıklandım. Giyisilerimi kurutuncaya kadar bir müddet ağaçların arasında bekledim. Zavallı şehzademin başına gelenleri düşündükçe ah vah edip inledim, kanlı yaşlar döktüm, ablalarıma ilendim habire. Karman çorman duygular içinde bir o yana bir bu yana giderken biri büyük, biri küçük iki yılana rastladım. Büyük yılan iştahla ağzını açmış, yutmak için önündeki yılanı takip ediyordu. Kısa bir süre sonra aralarındaki mesafe iyice daraldı. Bu manzaraya daha fazla dayanamayıp elime geçirdiğim taşla büyük yılanın kafasına ezdim. Tam bu sırada küçük yılan birdenbire havalanmasın mı? Bayıldım. Gözlerimi açtığımda kendimi evimde buldum. Yanı başımda bir kız ellerimle ayaklarımı ovuyordu. Şaşkınlık içinde bir adım girleyip sordum, sen de kimsin? Meğer hayatını kurtardığım küçük yılanmış. Aslında bir cin olduğunu, kendisini takip eden büyük yılanın da art niyetli bir cin olduğunu söyledi. Bu sefer havalanıp nereye gittiğini sordum. İçindeki değerli eşyalarla mücevherleri evime taşıdıktan sonra gemiyi batırdığını ve hayatıma kastedip sevgilimi öldüren ablalarımı yaptıkları bu kötülüğe karşılık köpeğe çevirdiğini anlattı. Son bir umutla şehzadenin akıbetini sordum Ölümün mukadder olduğunu ve hiçbir mahlukun buna mani olamayacağını itiraf ederken kederliydi yüzü. Kapıdan çıkıp kanat çırparak havaya yükselirken "Bunları günde 300 kez kamçılamazsan seni de köpeğe çevireceğim." diye tembihle karşılık gözdağı verdikten sonra yok olup gitti. Susmuş bir zaman Zübeydi. "İşte benim hikayem bu." demiş usulca ağlamaklı bir yüz ifadesiyle köpeklere dönerek, ''Bu yüzden onları kamçılıyor ve fakat ablalarım olduğu için hemen ardından boyunlarına sarılıp ağlıyorum.'' diye sızlanmış. Harun Reşit, düşünceli bir halde başını salladıktan sonra, ikinci kıza dönmüş bu defa. ''Ey göğsü yaralı bereli hanım, sıra sende anlat bakalım.'' demiş buyurgan bir dille. Bunun üzerine ahvahlar çeken ikinci kız, Sultanım demiş. Ben sizi kapıda karşılayan hanımım. Gelenleri kapıda daima ben karşılarım. Bu yüzden kardeşlerim kendi aralarında bana kapı güzeli derler. Ama tanışlar soyuk badem diye çağırırlar beni. Oysa gerçekte adım Emine'dir. Benim başımdan geçenlerse düpedüz şu şekildedir deyip başlamış anlatmaya. Sabahın ilk ışıklarıyla kesti Şehrazat. Artık her biri vazifesini biliyordu. Gün boyu işler görülüp gece çattığında ikinci kızın masalına giriş yaptı.